وخير خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثة تها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب شرح لي الصدر ويسر لي أمرى وحل العقدة من لساني يفكه قولي اللهم رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين Allah la mala seyle ila ma jâl'tu sehla, ve ante tajâl'l hazn e'da şi'et sehla. A'udhu billahi min shaytanir rajeem. Bismillahi l-Rahmani l-Rahim. Alf la mera kitab anzenna hu iliki, l'tuxrja l-nas min al-ẓulmât ila nûr rabbihim ila sırât azizil hamid Nasib olursa bugünden itibaren. Tevhid meseleleriyle ilgili konulardan bahsedeceğiz. Gerek eski meseleler, gerekse güncel meseleler olsun. Bunlardan bahsedeceğiz inşallah. Bugün nasip olursa bir mukaddime babında bu meselenin önemi, ehemmiyeti ve bununla ilgili bazı başlıkların atılması için bugün ön söz yapacağız inşallah. Şimdi insanın ömrünü harcayacağı en hayırlı şey ilim öğrenmektir. Vakitlerini harcamış olduğu şeylerin en hayırlısı ilimdir. Çünkü insan o ilim sebebiyle kendisindeki yanlışları eksikleri görüyor, onu fark edebiliyor. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kendisinin ilmini arttırmasını istemesini söylüyor. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا De ki, ey Rabbim ilmimi arttır. Yani Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz'e başka şeyin arttırılmasını isteme talebinde bulunması değil de sadece neyi hissettiriyor ona? ilminin arttırılmasını. Bu da neyi gösteriyor? İlmin şerefini gösteriyor. Yani Allah Celle Celaluhu benim malım artsın, çocuklarım artsın, eşim artsın, kendi sahip olmuş olduğum mal mülk artsın diye bir takım şeylerin veya ömrüm uzasın gibi bir şeyin talibinde değil de ilmim artsın diye bir talibin olmasını Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ve onun zımnında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zımnında da ümmeti Muhammed'e bu telkini veriyor. Dedi ki ömrü harcayacağımız en hayırlı vakti vakit ilm için harcanan vakittir. Eğer ida sihhatin niyye eğer insanın niyeti sahih olursa en önemlisi odur. Yoksa kişi niyeti sahih olmadığı zaman başta ilim öğrenirken kaybeder. Yani eğer bir kişinin niyeti ilim öğrenirken dünyalığı kazanmak veya karşıdaki insanı mağlup etmek veya insanlarla tartışma esnasında onlara galip gelebilmek amacıyla yapacak olursa veya riya için yapacak olursa baştan kaybetmiştir. menizde ازداد علمن ولم يزد huda, لم يزد min الله illa bu'da bir kişinin ilmi artar Hidayeti artmazsa o zaman o insan ilmi arttıkça Allah Celle Celaluhu'dan uzaklaşır. Bir hadis-i herifte aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Men Allah Celle Celaluhu bir kulu için hayır murad ederse onu dinde fakih kılar. Yani ona dini öğretir. Kime? Allah bir insan için Celle Celaluhu bir insan için hayır murad ederse. Bunun e, aksi nedir? Yani mefhum muhalifi nedir? Allah bir insan için hayır murad etmiyorsa o kişiyi dinde fakih kılmaz. Ona dini öğretmez. Yani ona dini bilgileri öğretmez. Onu başka işlerle meşgul kılar. Başka şeylerin peşinde koşmayı nasip eder de bir türlü ilim öğrenme fırsatını yakalayamaz. Niye Allah Celle Celaluhu ona hayır Murad etmediğinden dolayı? O zaman kul ne yapacak? Ey Rabbim bana dinde fakih olmayı nasip et. Beni de o kendileri için hayır murad etmiş olduğun zümrenin içerisine dahil kıl diye kullanacak Allah Celle Celaluhu'ya dua edecektir. İlmin şerefi şarful ilmin mebniyun ala şerefi'l ma'lum diye bir deyim vardır. İlmin şerefi malumun şerefine bina edilir. Yani öğrenmiş olduğun şey ne ise onun şerefi ne kadarsa o öğrenmiş olduğun ilmin değeri de ona nispetledir. Yani mesela bir insan kendisi araba tamiriyle ilgili bir ilim öğreniyorsa o insanın şerefi o kadardır. Ama bir insan şer'i ilim öğreniyorsa o insanın öğrenmiş olduğu şerefi nedir? Şer'i ilim, şerefli bir ilim olduğundan dolayı o insanın da şerefi artacak ve o ilmin de muhtevası açısından şerefi artmış olur. Bu ilimlerin başında da ne gelir? Bir kişinin akaidi öğrenmesi, tevhidi öğrenmesi, bu öğrenebileceği şeylerin başında gelir mi? Evcibil vacibat vacip olanların, farz olanların en başında da bu gelir. Çünkü Allah Celle Celaluhu Luhu fəllem anhu la ilaha illallah bil ki. Allah Celle Celaluhu'dan başka bir ilah yoktur derken Allah Celle Celaluhu bize neyi öğretiyor? Yani la ilahe illallah demenin ne anlama geldiğini bil, ondan sonra la ilahe illallahu söyle. Bundan dolayı İmam Bukhari ne yapmıştır? Bir başka atmıştır. Babun el-ilmu kabla'l-kavli amel İlim öğrenmek sözden ve amelden önce gelir. Yani ne demektir? Bir kişi bir söz söyleyecekse veya bir amel işleyecekse evvela onun ilmini bilmesi gerekir. Yani bir kişi bilmediği bir sözü şeriattaki hükmünü bilmeden söylemeyecek. Veya yapacağı bir amelin şeriattaki hükmünü bilmeden o işi yapmayacak. Yani o iş yapması caiz değildir. Ve Abdülkadir bin Abdülaziz bu meseleyi El-Cami'i Fi Talbi'l-i kitabında uzun uza diye anlatmaktadır. Yani babun el ilmu kabilel kavli vel amel faslını İmam Bukhari'nin açıklamış olduğu bu faslı çok önemli bir şekilde anlatıyor. Ve öğrenilmesi gerekenin başında olarak da Allah Celle Celaluhu tevhid ilminin öğrenilmesinin gerekli olduğunu bize öğretiyor. Fe'lem ennehu la ilahe illallah. Bil ki Allah Celle Celaluhu'dan başka bir ilah yoktur. Asr suresinde Rabbimiz Celle Celaluhu ne buyuruyor? Velasr innel insane li fi husr illa allazina amenu ve amilus salihat. Asr'imin olsun ki şüphesiz tüm insanlar husrandadır, zarardadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Burada iman faslını Allah Celle Celaluhu ilk önce zikretmektedir. İnsanlar zarardadır. Ancak zararda olmayanların birinci özelliği onlar iman edenlerdir. Kişinin nasıl iman edeceğini de Muhammed Suresi 19. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz belirtiyor. فَعْلَمْ بِلْكِ اَنْهُ لَا اِلٰهِ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Asır Suresi ile ilgili İmam Şafii ne diyor? لَوْمَا Allah اللّٰهُ حُجَّةً عَلٰى خَلْقِهِ illa هَذِي le لَكَفَتُمْ Allah Celle Celaluhu, Hiçbir sure indirmiş olmasa kullarına sadece bu sureyi indirmiş olsaydı bu sure insanların hidayeti için yeterli olacaktı. Çünkü burada insan için gerekli olan, iman edecek bir insan için gerekli olan dört madde var. Hepsi de o sure dahilinde yazılmıştır. Rabbimiz Elle Celal onu orada belirtmiştir. Onlar ki iman ettiler, salih amel işlediler ve hakkı tavsiye ettiler ve sabrı da tavsiye ettiler. Bu insanın bir Müslüman kişinin ömrü boyunca yaşayacağı ve her zaman kendisine lazım olacağı dört ana başlık madde olarak zikredebileceği bir meseledir. Şimdi men yuridi bi hayran yufekke fi'd dedi ki Allah bir kimseye hayır murad ederse onu dinde fakih kılar. Onu dinde fakih kılar. Yani fıkıh ilmini öğretir. Tabi biz fıkıh ilmi dediğimiz zaman, yani akaidi anlamıyoruz genelde. Ama aslında fıkıh dediğimiz zaman, bunun içerisine akaid de girer, yani akide de girer. Yani kişinin tevhidi de buna dahildir. Bundan dolayı İmam Ebu Hanife'ye nisbet edilen kitaba verilen ismin adı nedir? Fıkıh-Ekber'dir. Fıkıh-Ekber nedir? Akide kitabıdır. Bundan dolayı İmam Ebu Hanife kendisi akide iki kısma ayırmış büyük fıkı küçük fıkıh diye fıkı asgar normal insanın e, fer'i meseleleridir. Bir müslümanın e, akideden sonra öğrenmesi gereken meselelere fıkı asgar demiştir. Fıkı ekber de olması gereken en önemli mesele en büyük fıkı diye o meseleyi o şekilde ne yapmıştır. E, o kitabın ismine e, fıkı ekber ismini vermiştir. İbnü'l-Ezz el-Hanefi Akide-i başında, şerhinde, şöyle mukaddemesinde şu ifadeyi kullanır. Hâcetü'l-abd-i'leyh. <gülüyor> bir kulun itkâdı öğrenmeye ihtiyacı fâvka kulli hâcetin. Her ihtiyacın üstünde gelir. Yani bir insanın muhtaç olabileceği her şeyin üstünde itkâdını bilmesi gerekir. Ve darûratuhum ileyhî fâvka kulli darûran. İnsanların ona karşı bir zarureti, mecburiyeti, başka şeylere olan mecburiyetinden daha öncedir. Mesela diyelim ki fıkıh kitaplarında ilk baktığımız zaman neyi alır? Taharet bölümünü alır. Taharet bölümünü hatta bazı hadis kitapları da hadislerin tertibini neye göre tertiplemiştir? Fıkıh meselelerine göre tertiplemiştir. Ve bunun başında da ilk olarak almış olduğu şey taharettir. E şimdi dedik ilk önce insanın muhtaç olmuş olduğu şey nedir? İmandır dedik. E niye böyle fıkıh kitapları ilk önce temizlikten bahsediyor? Taharet bölümünden bahsediyor? Veya bazı hadis kitapları başlarken ilk başlangıçta tahareti alıyor. Çünkü tahareti alimler iki kısmı ayırmışlardır. Tahareti hissiye bir de tahareti maneviye. Kişi de taharet maneviye olmadan ...tahareti hissiy olsa o kişinin e, taharet manevisi olmadığından dolayı ibadetleri geçerli değildir. Taharet manevi nedir? Kişinin şirkten temizlenmesi demektir. Kişi şirkten temizlenmeden İstediği kadar abdesti olsun o kişinin, İstediği kadar ihlaslıca namaz kılmaya çalışsın, İstediği kadar gusü de olsun, O kişi müşrik ise, Yani manevi pislikten temizlenmediyse, Şirkten temizlenmediyse, Allah Celle Celaluhu katında bu kabul görmeyecektir. Bundan dolayı en önemli temizlik nedir? Kişinin tahareti maneviye ile temizlenmesidir. Yani şirkten ve kişinin imanını bozacak, maddelerden uzak durmasıyla kişinin temizlenmesi en önemli olanıdır. Çünkü o olmadan, öyle bir temizlik olmadan hiçbir ibadet Allah katında geçerli değildir ve makbul değildir. Devam ediyor lianhu la hayata Elil kulub. Kalplerin hayat bulması mümkün değildir. Wala na'ime illa en ta'rifa rabbaha ve me'budaha. Kişinin nimet içerisinde olması, huzur bulması, rahat etmesi, gönlünün inşirah etmesi ancak neyle olacaktır? Rabbini ve ma'budunu tanımasıyla olacaktır. Rabbini ve ma'budunu tanımasıyla olacaktır. Ve fatiraha, yaratıcısını da tanımasıyla olacak. Bi esmaihi ve sifati ve efalihi Allah Celle Celal'ın isimlerini bilecek, sıfatlarını da bilecek, fiillerini de bilecek. Allah Celle Can, isimlerini, sıfatlarını, fiilini bildiği zaman kişinin kalbi huzurlu olur. Kişi rahat eder. Dolayısıyla kafirlerin huzur bulmamasının sebebi. Mesela bakıyorsun kafirler dünyanın bir ucundan öbür ucuna kalkıyor. Batının en ücra köşesinden doğunun en ücra köşesine geliyor. Adam orada savaşıyor. Niye? Huzur bulamadığından dolayı. Huzuru insanları ifsad ettiği zaman bulacağını zannediyor. Çünkü Allah Celle, Celle isimlerini bilmiyor. Sıfatlarını bilmiyor. Fiillerini bilmiyor. Bundan dolayı da Allah Celle Celaluhu öyle bir insanın içerisine huzur vermiyor. Bundan dolayı allah Teala onlardan bahsederken ifsad edici olarak bahseder. Bozgunculuk çıkartıcı olarak bahseder. Niye? Çünkü bir insan kendisi bozuk olursa, topluma düzgün bir şeyi sunamaz ki. Kendisi salih olacak ki toplumun salahi için insanların önüne bir şey sersi, sunsun. Hani bir hadis-i şerif-i aleyhi ve sellem buyuruyor ya. Ela fil el jasedu kullu ve iza fesadet fesada el ela kalp. İnsanın içerisinde bir tane et parçası vardır. O et parçası salih olursa Tüm beden de salih olur. O et parçası bozuk olursa tüm beden de bozuk olur. Nedir o? O da kalptir. Yani bir insan kendisinde akide yer ettiyse, iman yer ettiyse ne demektir? O kişinin kalbinde şirkten ve şirkin kalıntılarından, ahlaki bozuklukların hepsinden sıyrılması demektir. Onlardan uzaklaştıktan sonra kalbine yerleştireceği nedir? Tertemiz bir inanç, tertemiz bir huy ve çok güzel bir ahlakı oraya yerleştirecek. Ne ile? Allah Celle Celaluhu'nun isimlerini öğrenmesiyle, sıfatlarını öğrenmesiyle, fiillerini öğrenmesiyle ve onlardan kendisine gerekli olanı alması da gerekerek. Mesela diyelim ki Allah Celle Celaluhu'nun isimlerinden bir isim, Rahman ismi. Allah Celle Celaluhu Rahman'dır, marhamet edendir. Dolayısıyla biz buradan alacağımız kendimize özellik nedir? Biz de Rabbimizin o sıfatlarından sıfatlanmamız lazım. Nedir? Rahmet sahibi olmamız. Başkalarına merhamet etmemiz. Başkalarına karşı özellikle Müslümanlara karşı Rahman olmamız da nedir? Bizim sıfatlarımızdan olması gereken sıfatlardır. Mesela Allah Celle Celaluhu azizdir, hakimdir. Hakim ne demek? Yaptığı işi yerli yerince yapan yaptığı işi yerli yerince yapan yani ne demektir abuk subuk işi olmayan abuk subuk konuşmayan insanda da hakim olması için söylenilebilecek bir sıfattır mesela bir insan yaptığı işte yerli yerince yapıyorsa yerli yerince konuşuyorsa o kişi de nedir hikmetli olan bir insandır ve hakimdir bir hadis-i ifte aleyhissalatü vesselam buyur ki el hikmetu dalletu'l mu'mini حيث وجدها اخذها hikmet müminin yitik malıdır onu her nerede bulursa onu alır onu her nerede bulursa onu alır mesela Allah azze ve celle'nin sıfatlarından birisi de nedir Allah celle celaluhu'nun aziz olmasıdır yapmış olduğu işlerde galip gelir olmasıdır yapmış olduğu işlerde galip gelir olmasıdır. Müslüman da yapmış olduğu işte ne olması gerekir? Galip gelen olması gerekir. Yani çalışmış olduğu dersinde olsun yapmış olduğu bir sanatında mutlaka üstün bir eseri ortaya koymuş olsun ki Allah Celle Celaluhu'nun o sıfatlarından aziz sıfatıyla kendisinin de muttasıf olabilmesi için ve Allah Celle Celaluhu'nun diğer isimlerinden sadece kendi zatına hususi olan beşerden ayrı özellikler vardır onlar hariç ama beşerle Rabbimizin ortak sıfatlarının ne olması lazım tabii ki Rabbimiz kendi sıfatlarında kamil sıfat sıfatları ile kamildir kamil olarak muttasıftır. beşerde de Allah Celle Celalunun bazı sıfatlar vardır dolayısıyla beşerdeki o sıfatlar noksandır ama kul ne yapması gerekir o noksan sıfatlarında da ...kendi çevresinde mükemmel olmaya çalışması gerekir. Yani Allah'a nispetle değil de... ...diğer insanlara nispetle. Mesela Allah Celle Celle'ye bu sıfatlarından bir senedir... ...alim olmasıdır, bilen olmasıdır. Kulda ne yapması lazım? Bilen bir kul olabilmesi için... ...elinden gelen çabayı sarf etmesi gerekir. Kulun huzur bulması, mutmain olması... İçinin inşirah etmesi ferahlaması ancak Rabbini tanımasıyla mağbudunu tanımasıyla ve yaratıcısını tanımasıyla gerçekleşecek bu da isimleriyle sıfatlarıyla ve fiilleriyle ve ekunu me'edalike kullihih ehebbe ileyhi mimma sivahu İşte ancak bu şekilde Allah Celle Celaluhu o insana diğerlerinden daha sevimli olmuş olur bir hadis-i serifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur Felâthun men kunne fîhi vecede el iman. üç şey vardır ki o üç şey bir kulda bulunursa o kul imanın helâvetini tadını tatmış olur birinci maddesi nedir en yekûnallâhu ve rasûluhu ehebbe ileyhi minmâ sivâhumâ ve en yuhibbel marâ La yüpbe illa lillah, ve an yıkra, an yagud fil küfri, kma yıkra, an yukdaf fil nar. Bir kişi Allah ve Rasulunu, Allah ve Rasulünün dışındaki her şeyden daha çok sevecek. İkincisi, sevmiş olduğu bir kulu ancak ve ancak Allah için sevecek. Üçüncüsü de bir kişi ate ateşe atılmaktan nasıl çekiniyorsa, ateşte almaktan nasıl çekiniyorsa, küfre dönmekten de, küfre düşmekten de o şekilde sakınacak. İşte bu üçü bir kulda olduğu zaman, o kul imanın helavetini, tadını tatmış olur. İbn-i hanefi de burada o ifadeyi kullanıyor. Kişi Allah Celle Celaluhu'nun isimlerini, sıfatlarını, fiilini bildiği zaman, yaratıcısını, mağbudunu, Rabbini bildiği zaman, ancak o zaman o Allah Celle Celaluhu o kul için diğer şeylerden daha sevimli o zaman olmuş olur. Yani tanımadığı bir şeyi bir insan nasıl sevebilir ki? Tanımadığı birini nasıl sevebilecek? Yani mesela diyelim ki bir insan herhangi bir kızın ismini duysa, hiçbir özelliğini duymasa, kendisini görmüş olmasa, onu sevebilir mi? Kalbinde ona karşı bir sevgi besleyebilir mi? Bu mümkün değildir. Ancak onu görecek, onun özelliğini bilecek, tanıyacak vesaire. Gitgide onunla bir takım irtibatı arttıkça ne olacak? Ona karşı sevgisi artacaktır. Şimdi kul Allah Celle Celaluhu'nun e, özelliğini bildiği zaman, isimlerinin sıfatlarını, fiilini bildiği zaman bilecek ki bizatihi kendisinden korkulmaya en ervelişli olan Allah Celle Celaluhu'dur. Kul Allah Celle Celaluhu tanıdıkça ona olan korkusu daha çok artar. Bugün hani Müslümanların kendi aralarında anlatmış oldukları kafirlerin gücünü bakıyorsun Müslümanlar daha çok anlatıyor. Yani zaten bakıyorsun televizyon, basın, yayın her yer onların gücünden bahsediyor. Müslümanlar da kendi aralarında bakıyorsun o kafirlerin gücünden bahsediyor. Halbuki Allah Celle Celaluhu'nun müsaade ettiği kadar onlar duyabilir. Allah müsa Celle Celaluhu müsaade ettiği kadar onlar sana bir sıkıntı verebilir. Allah Celle Celaluhu'nun murad ettiği kadar onlar sana bir takım eziyeti dokundurabilirler. Yani onun izni olmadan hiçbir şey yapamazlar. Ama Allah Celle Celaluhu bir şey olmasını istediği zaman o şey hemen oluverir. Sana zarar vermek iste isteyen Kafire Allah Celle Celaluhu zarar vermek isterse Allah Teala onu helak eder. Bir de bakarsın ki o korkmuş olduğun şahıs ölmüştür, helak olmuştur. Allah Celle Celaluhu senin önünü açmıştır. Dolayısıyla kul Rabbine ne kadar iltica ederse Allah Celle Celaluhu da ona yardımını o kadar arttırır. Şimdi bir kulun öğrenmesi gereken nedir? Selefi Salihin'in akidesini öğrenmesi gerekir. Yani bizim öğrenmemiz gereken Selefi Salihin'in akidesi. Çünkü bu toplumun düzelmesi ancak Selefi Salihin'i tanımasıyla olacaktır. Çünkü Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'i indirdi Resulüne. Ve Resulünün diliyle de neyi? Sünnetini indirdi. Ve bu sahabesinin arasında yaşandı. Bu Kur'an-ı Kerim. Taze olarak yaşandı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Onlar hayattayken o sünneti ve fiilleri ne yaptılar? Yaşadılar. Ne ile yaşadılar? Allah Celle Celaluhu'nun indirmiş olduğu o ayeti peygamberle beraber yaşadılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylemiş olduğu o sözleri peygamber ile beraber yaşadılar. Dolayısıyla bunlar nedir? Hayrul الْقُرُونِ karni. Dönemlerin en hayırlısı benim dönemimdir buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Onlar bizlerden çok daha samimi insanlardır. Ve kendisinden sonraki insanlardan çok daha samimi insanlardır. Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an'ı indirmesi, indirmiş olduğu toplum, Mekke-i Mükerreme'deki o topluma indirmiş olması ve oradan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi seçmiş olması ve o müşriklerin, Tam bir cahiliyenin zirvesine ermiş oldukları bir dönemde oraya indirip de başka bir topluma indirmemesi neyi gösteriyor? Bunların her birisinin bir hikmete binaen indirmiş olması, bir hikmete binaen Allah Celle Celaluhu o şeriatı göndermesinin var olduğunu anlıyoruz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o toplumun içerisinden seçilmesi neyi gösteriyor bize? aleyhissalatü vesselam'a destek olacak o toplumun da en hayırlı bir toplum olduğunu bize öğretir bugün bugün toplum e, o hale gelmiş ki selef ismine karşı gelir olmuşlar selefi salihin olmaktan uzak durmaya çalışmışlar Kendilerini bir takım insanlara nisbet eder olmuşlar. Allah ve Resulüne değil, sahabeye tabi olma değil, insanlar akide noktasında bir takım hocalara, bir takım alimlere, bir takım şeyhlara tabi olma mecburiyetinde hissetmişlerdir kendilerini. Ve onlara Allah Celle Celaluhu'nun ayeti, peygamberin hadisi söylendiği zaman ya onlar bilmiyor mu? Onların da vardır bir bildiği diyerekten Yahudilerin ve Hristiyanların papazlarını, hahamlarını Rabler edindiği gibi onlar da o şeyhlarını, o hocalarını, o alimlerini Rabler edinmişlerdir. Ve insanlar Kur'an okumaya ihtiyaç da hissetmemişlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmeye ihtiyaç hissetmemişler. Hatta Müslümanım diyen o insanlar selef ismine dahi karşı gelir olmuşlar. İmam Malik ne diyor? La yasluhu ahiru hadhi l illa bima saluhabihi evveluha. Bu ümmetin sonunun düzelmesi ancak evvelkiler nasıl düzeldiyse o yolu takip ederlerse ancak o şekilde bu toplum düzelir ve bu toplum salih olur. Bu toplum islah olur. Başka türlü islah olmaz. Yani bizim islah olmamız bugünkü bazı düşünürlerin, bazı felsefecilerin, bazı kendilerini aydın zanneden insanların, kalemşöllerin ortaya atmış olduğu dinde reform yapan o insanların atmış olduğu fikirlere bizim ihtiyacımız yok. Çünkü onların atmış oldukları o fikirler şeytanın takip etmiş olduğu yoldur. Allah Celle Celaluhu'nun ayetlerinden mesela bakıyorsun adam. Marmara Üniversitesi İlayet Fakültesi'nde adam doçent doktor oluyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'den bugün bazı ayetlerin kaldırılması lazım diyor. Yani adam dinde o kadar tahrif etmeye çalışmış, çaba sarf etmiş ki bu sözleri söyleyebilecek karşısında muhatap da bulabiliyor. Ve bazı ayeti kerimelerin kaldırılması gerekir diyen e, etrafında Toplanan din adına onları dinleyen insanlar var. Bir toplumun bozulması aynen ilk toplumun bozulması ile olmuş, ol, olmuştur ve öyle olacaktır. Bir toplumun bozulması ilk toplumun bozulması ile olmuş ve öyle olacaktır. Şeytan aleyhille Allah Celle Celaluhu'nun emrine karşı ne yapmıştır? Emrine karşı aklını kullanmaya çalışmıştır. Bugünkü toplumda Allah Celle Celaluhu'nun emrine karşı neyi kullanıyor? Aklını kullanmaya çalışıyor. Ya böyle saçma hadis olur mu haşa? Böyle saçma ayet olabilir mi haşa? Der olmuş beş vakit namaz kılan insan. Bu gibi e, müşrikler ve kafirler e, birçok toplumumuzda yaygınlaşmıştır. O zaman bir insan e, işin aslına gitmesi lazım aslına gitmezsen o zaman sen e, bir şeyi doğru düzgün bir şekilde öğrenemezsin. Yani suyun çıktığı kaynağa gitmen lazım. Kaynaktan su berrak bir şekilde akıyor ama sana gelesiye kadar kirlenerek gelmiş. Oradan bir takım bidatler girmiş. Oradan bir takım hürafeler girmiş. Orta, oradan bir takım efsaneler girmiş. Oradan bir takım adetler girmiş. E, toplumdaki bir takım sapmalar girmiş, hepsi de din adı altına gelmiş, ondan sonra önüne gelen bir din var, karma karışık bir din, işte inanılması gereken böyle bir din diye insanların önüne sunuyorlar. Yani kişi puta taptığı zaman, hangi küfür ameli işlerse işlesin, adam içerisinde iyi niyeti varsa, bu adam Müslümandır diyen birçok taife türemiştir. Ve hatta bunlardan öyleleri vardır ki, Kendilerini selefe nispet eden insanlar da vardır. Kendilerini adam selefe nispet ediyor. Adamın niyetiyle alakalı olduğunu söylüyor. Sahabe acaba kime niyet sormuştur? Mesela Umar binul Khattab radıyallahu anh'a baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra ne demiştir? Dikkat edin ey insanlar artık vahiy kesildi. Kadın kata'il vahiy Vahiy kesildi. Artık insanlar zahirinde ne bize izhar edecek olurlarsa biz ona bakarak hareket edeceğiz. Yani adam puta secde ediyorsa, puta ibadet ediyorsa, kabire ibadet ediyorsa o adama sen kalk bakayım sen buna hangi niyetle secde ettin diye biz soramayız o insana. O adam kabire secde ediyorsa, puta ibadet ediyorsa o adama diyeceğiz ki biz müşriktir. Çünkü biz bununla mükellef değiliz. Hiçbir insan kalbinin niyetinin kötü olduğunu söylemez ki. Kim kötü olduğunu söyler? Kullu hizbin bir maaledehin ferihun. Her hizip kendi taraftarlarıyla sevinmiştir. Yani dolayısıyla bir insan yapmış olduğunu kötü niyetiyle yapmaz veya en azından kendisini kötü olduğunu zannetmez. Ama Kötü olduğunu zannetmemesine rağmen birçok insan küfür ve şirk işlerini işler. Dolayısıyla Ömer ibn-i al radıyallahu anh, söylediği, Kim diyor bize hayır izhar ederse, emmennahu هُوَ Biz onu temin ederiz ve biz de onu tasdik ederiz. Ama bir insan bize kötü bir şey izhar ederse, şer izhar ederse, lem أَمْ مِنْهُ وَلَمْ biz onu temin de etmeyiz ve biz onu tasdik de etmeyiz. Min talein nesireti hasene istediği kadar için iyidir dese, niyetim iyidir dese biz ona bakmayız. Şer bize izah ettiyse biz o adama bu adam şerlidir. Bu adam bu adam yerine göre kafirdir. Bu adam müşriktir deriz. O adama o şekilde de biz niyetini sormayız. Evet, öğrenilecek olan selefi salihinin akidesidir. Allah Celle Celaluhu bizi sahabeye tabi olmakla mükellef kılmış. Dolayısıyla selefi salihin dediğimiz zaman üç dönem aklımıza gelecek. خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِ ثُمَّ الَّذ۪ينِ يَلُونَمْ ثُمَّ en hayırlı dönem benim dönemimdir. Ondan sonra ondan sonra gelen dönemdir. Ondan sonra ondan sonra gelen dönemdir. Yani sahabe tabiyin, tebi tabi tabiyindir. Ancak genel olarak Kur'an ve sünneti sahabe aleyhissalatu vesselamın içinde yaşadığından dolayı sahabenin fehmi, Kur'an'ı mutlak olarak genelinin, sahabenin anlayışı bizim içindedir. Bir hüccettir. Sahabenin anlayışı bizim için bir hüccettir. Bizim için bir delildir. Bu dinde Noksan olan bir şey yoktur Ve bu dinde şüphe de yoktur Bu dinde şüphe de yoktur Sadece şüphecilerin Atmış olduğu bir takım Şüpheler vardır Mesela sahabe niye bir şeyde şüphe etmedi Allah Celle Celaluhu Mesela Rabbimiz buyurdu ki Rahman her Rahman istiva etti Sahabe didiklemedi böyle Ey Allah'ın Resulü bu ne demek ya Allah celle Celalu Arşe isvati. Ya bir insanın koltukta oturması gibi mi oturdu? Ya biz bunu anlayamıyoruz, kafamız karışıyor. Bir tane sahabe Peygamber Efendimiz'e sormamıştır. Rahman Arşe isvati, öyle isvatt. Hiç karıştırmamışlar zatına layık olan bir şekliyle istiva etmiştir. Bundan dolayı ilk soru bu şekilde İmam Malik'e gelmiştir. İmam Malik'e geldiği zaman bu e, o, soru onu titretmiştir. Terlemiştir. Yüzü kıpkırmızı olmuştur. İmam Malik'e bu soru sorulduktan sonra İmam Malik dedi ki: "El-istiva ma'lumun vel meculun." İstiva dediğimiz olay malumdur. Yani ee, bu mesele kesin olan bir şeydir çünkü Rabbiniz ellecelalı Kur'an'da bunu belirtmiştir. Walkeefü meçulun, keyfiyet belli değildir, bizim katımızda belli değildir. Yoksa her şeyin kendine ait bir keyfiyeti vardır ama beşer tarafından meçhuldür. Walkeefü meçulun, wal imanu bihi vacibun, iman etmek farzdır. İmanımızın gereğidir. Wassu'al-nu'ânu bundan soru sormak bidattır. Yani ne demektir bidat? Sahabe böyle bir şey sormaya cüret etmedi siz de soramazsınız siz de böyle bir şey soramazsınız dolayısıyla ibadetler tevkifidir akide de tevkifidir ibadetler tevkifidir akide de tevkifidir yani ne demektir biz ibadetleri orijinal olarak Allah Celle Celaluhu'dan ve Resulünden geldiği gibi alırız aklımıza sormayız ya şöyle olsa aslında şu ibadet daha güzeldir Diyemeyiz. Mutlaka bundan dolayı kitap ve sünnette nasıl belirtildiyse bir ibadet o şekilde alınılması gerekir. Kişinin aklına bırakılmamıştır. Senin benim aklımıza bırakılmamıştır. Bu din insanların aklına bırakılmış olsaydı selefi salihin zamanındaki... O Kur'an'ın e, indiği ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamış olduğu şeriattan hiçbir şey aslına uygun olarak kalmazdı. Çünkü herkesin aklı farklı farklıdır. Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimde buyuruyor ki Bakara suresinde Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki insanlar bir ümmet idi. Bir din üzere idi. Nasıl bir din üzere idi? Bukhari'de geçen bir hadis-i serifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Adem aleyhisselamdan Nuh aleyhisselama kadar geçen dönem 10 asır bir dönemdir. Yani 1000 yıllık bir dönemdir. O 1000 yıllık dönemde kullum alel İslam hepsi İslam üzereydi. Hiçbir şekilde onlardan küfür, şirk diye bir şey ortaya çıkmamıştır. İlk şirk ve küfür olan olay Nuh aleyhisselam zamanında çıkmıştır. Kendi nasıl ümmeten vahideten Febaat Allahu'n-nebiyin ve Allah celle celaluhu peygamberleri müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirmiştir. Ve anzele kitab. Allah celle celaluhu peygamberlerle beraber kitap indirmiştir. Liyahkum beyne'n-nas fi mahtelefu İnsanların arasında ihtilaf etmiş oldukları hususlarda peygamberler hakem olsun diye Allah kitabı indirmiştir. Dolayısıyla kitabın inmesi ne demektir? Peygamberlerin gönderilmesi ne demektir? Hiçbir insanın mazeretinin olmaması demektir. Peygamber geldiyse ortada bir mazeret olamaz. Çünkü yaratılış amacı Allah'a kulluktur. Ama خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri bana ibadet yapsınlar diye yarattım buyuruyor. لِيَعْبُدُونِ ne demek? لِيُوَحِّدُونِ Beni tevhid etsinler diye yarattım. Yaratılış amacı bu ise ve peygamberlerin gönderilmesinin amacı da insanların ihtilaf etmiş olduğu meselelerde hükmetmesi ise ve yine Rabbimizin milleti rusulan mubessirin ve munzirin nas Allah rusul. Allah Celle Celaluhu peygamberleri müjdeleyici ve korkutucu olarak göndermiştir. İnsanların daha sonradan Allah'a sunacakları bir hücceti, bir delili olmasın. Ya Rabbi ben bilmiyordum, bana anlatan gelmedi, bana kitap gelmedi, böyle bir şey deme gibi bir bahanesi olmasın. Dolayısıyla bugün insanların cehalet gibi bir mazeretleri sunması peygamberlerin gelmesiyle bitmiştir. Dolayısıyla bir insan Kur'an'ın geldiğini duyduysa, peygamberin geldiğini duyduysa, İslam diye bir dini duyduysa, o kişi birinin e, hüccet sunmasına delil sunmasına gerek yoktur çünkü peygamberlerin gönderiliş amacı bu idi. <gülüyor> İnsanların ihtilaf etmiş olduğu şeylerin e, onlara anlatılmasıdır. Tüm peygamberler gönderilş amacını idi. Hepsi'nin gönderiliş amacı bildiğimiz gibi vallakat baya'ta fikrli ümmetin ve Her peygamberlerin gönderilmesinin sebebi Allah'a ibadet edin ve tavuttan da sakının. Dolayısıyla tüm dinler birdir. Yani tüm Adem aleyhisselamdan başlayıp Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen peygamberlerin getirmiş olduğu asıl olan din birdir. Yani tevhid dediğimiz yani Allah Celle Celaluhu'ya uluhiyet tevhidinde ona ibadet etmemiz, ona o şekilde inanmamız üzere peygamberlerin gönderilme amacı vardır. Peygamberler bu amaç için gönderilmiş. Ve bundan dolayı Rabbimiz Celle ne buyuruyor? İnne din inda Islam. İslam. Allah katında din İslam'dır. Yani Allah Celle Celaluhu tüm peygamberleri gönderme amacı nedir? İslam'dır. Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Nahnu me'aşara enbiya ihvetun li'allatin ve dinuna vahidun. Biz Peygamberler topluluğu bir kardeşiz. <gülüyor> baba bir, anne ayrı olan kardeşleriz. Allah <gülüyor> baba bir, anne ayrı olan kardeşleriz ve <gülüyor> dinunahidun ve bizim dinimiz de birdir. Dinimiz birdir dediği nedir? Yani İslam dinidir. Peygamberlerin <gülüyor> gönderiliş amacı asıl itibariyle nedir? Birdir. Feri olan meseleler yani şeriat başkadır. Yani aslı bir şeriatları başkadır. Likullin جَعِلْ لَا مِنْكُمْ شِرَعَةَنُوا مِنَاجَا Hepinizi ayrı bir şeriat, hepinizi ayrı bir minac üzere e, kıldık buyuruyor Rabbimiz Zelle Yani her peygamberin kendine göre ayrı bir şeriatı vardı. Ancak asıl itibariyle Allah'a ibadet edip şirkten uzak durma meselesinde peygamberlerin gönderiliş amacı bir idi. Bundan dolayı herhangi bir peygamberin İnkarı diğer tüm peygamberlerin inkarı demektir. Hatta bir peygamberin sözünün inkarı o peygamberi inkar etmek ve yalanlamak anlamına gelir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü inkar etmek peygamberi yalanlamaktır. Peygamberi yalanlamak da Allah celle celaluhu yalanlamaktır. Bundan dolayı peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini yalanlayan insanlar... Peygamberin risaletini yalanlayan kafirlerdir. Yani bugün öyle zümreler de var öyle değil mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söz söylemeye Kur'an'dan başka bir söz söylemeye hakkı yoktur diyen o insanlar istedikleri kadar namaz kılıp kendilerinin Müslüman olduklarını iddia etseler bile apaçık kafirlerdir. <gülüyor> ve bunların küfründe tereddüt eden insanlar da kafirlerdir. Niye? Çünkü peygamberin risaleti bu, bunun üzerine gelmiştir. Yoksa peygamber bir, bir postacı olarak gelmemiştir ki. Sadece bir Kur'an'ı getirsin ondan sonra otursun bir köşeye. Değil. <gülüyor> o Kur'an'ı getirmiş ve o Kur'an'ın açıklayıcısı olmuştur. وَاَنْزَلْنَا اِلَكَ ذِكْرًا لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْمٍ Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz sana zikri indirdik. Niye indirdik? sen insanlara o zikirde ne varsa onlara ne indirildiyse onları açıklayasın diye indirdik onlara onu açıklayasın diye indirdik <gülüyor> dolayısıyla peygamber peygamberlerin sözünü yalanlayan bir insan peygamberleri yalanlamıştır ve peygamberlerin zamanında <gülüyor> yaşayan başka bir peygamber yani bir peygamberin zamanında bazen ne olmuştur başka peygamberler de yaşamıştır öyle değil mi bir peygamberin yaşamış olduğu zamanda, aynı zamanda başka peygamberler de yaşamıştır. Ne gibi? Musa ve Harun aleyhisselamın aynı zamanda yaşaması gibi. <gülüyor> İbrahim aleyhisselamla Lut aleyhisselamın aynı zamanda yaşaması gibi. Allah Celle Celaluhu Lut aleyhisselamdan bahsederken ne diyor? <gülüyor> Lut aleyhisselam İbrahim'e de iman etti. <gülüyor> Lut aleyhisselam ne yaptı? İbrahim'e de iman etti. Yani onun peygamberliğine de iman etti. Bundan dolayı her peygamber kendi peygamberliğine inanmasının gerekli olduğu gibi kendi zamanındaki peygambere de iman etmesi lazım. Kendinden önce gelmiş olan peygamberlere de iman etmesi lazım. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi peygamberliğine de ne yapmıştır? İlk olarak iman eden kendisi olmuştur. Şimdi bu Peygamberler ne dedik gelmesiyle insanların mazereti ortadan kalkmıştır. Peygamberlerin gönderilmesiyle insanların mazeretleri ortadan kalkmıştır. Bunun başka bir belirtisi nedir? Allah Celle Celaluhu bundan dolayı ki her peygamberi kendi kavminin dili üzerine göndermiştir. وَمَا اَرْسَنَنَ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِالْلِسَانِ قَوْمِي لِيُبَيِّنَ لَهُمْ Biz şüphesiz ki her peygamberi kendi kavminin lisanı üzere gönderdik ki onlara açıklasın ve mekûnne mu'edzebîn hatta nebe'ethâ rasula. biz bir topluma peygamber göndermeden bir rasul göndermeden azap etmeyiz dolayısıyla bir peygamber geldiyse o insan da peygamberin getirmiş olduğu şeye iman etmediyse azabı hak etmiş demektir peygamber Toplumun kendi diliyle gelmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim'de bundan dolayı Mekke müşrikleri ne? Arapça üzere gelmiştir. Bilisanin arabiyyim mubiyyim. açık bir Arapça lisanıyla gelmiştir. Niye? Çünkü onlar kendi aralarında bu dili konuşuyorlar. Peygamberin onlara anlatmış olduğu kelam onlara tamamen bir yabancı bir kelam olmasın diye <gülüyor> tamamen şaşırabilecekleri bir söz olmasın diye Allah Celle Celaluhu her peygamberi kendi kavminin lisanı üzere göndermiştir. Şeriatlar iki içerik üzere gelmiştir. Şeriat dediğimiz şeyde ne vardır? İki içerik vardır. Yani peygamberlerin getirmiş olduğu şeylerde iki türlü içerik vardır. Birincisi nedir? haberler bölümünden e, içerik var. İkincisi de emir ve yasaklar bölümünden. Haber bölümü dediğimiz nedir? Yani Allah Celle Celaluhu'nun <gülüyor> Kur'an'da anlatmış olduğu bizim görmediğimiz şu zamanda olsun geçmişte olsun ve gelecekte olacak şeyler olsun onlarla ilgili genel bir takım malumat ve bilgiler nedir? Kur'an'da bize bahsedilmiş olan meselelerdendir. Ki bu gaybi olan meselelerde nedir? <gülüyor> İman etmemiz gerekli olan meselelerdendir. <gülüyor> İkincisi de nedir? Emirlerdir. Bu emirlerin başında da ne gelir? Tevhid gelir. Eni'budullah <gülüyor> Allah'a ibadet edin. Fe'lem ennehu la ilahe illallah. Bil ki Allah Celle Celaluhu'dan başka bir ilah yoktur. Bil ki Allah Celle Celaluhu'dan başka bir ilah yoktur. Dolayısıyla ilk önce bir insanın öğrenmesi gereken ilim dediğimiz mesele ve emir nedir? Allah Celle Celaluhu'nun bilinmesidir. Tevhid ilminin bilinmesidir. Toplumda genelde ne vardır? Toplumlarda Allah Celle Celaluhu'nun rububiyet noktasında tevhid edilmesi vardır. Yani bu da insanın fıtratında var olan bir mesele olduğundan dolayı. Ee, Rububiyet tevhidinde var olan mesele nedir? Allah Celle Celaluhu'nun halik, malik ve razık olduğunun bilinmesidir. Yaratıcı olması, her şeyin maliki olması ve Allah Celle Celaluhu'nun <gülüyor> rızık verici olması. Halik, malik ve razık olduğunu bilinmesi. Bu nedir? Rububiyet tevhid. Yani herkes bilir ki, bize rızık veren Allah Celle Celaluhu'dur. Herkes bilir ki bizi yaratan Allah Celle Celaluhu'dur. Herkes bilir ki kainattaki var olan her şeyin sahibi Allah Celle Celaluhu'dur. Dolayısıyla bunu bir basamak yaparak, rububiyet tevhidini bir basamak yaparak insanın neye yönelmesi, tüm bunları yaratan, bunların maliki ve bunların razıkı Allah Celle Celaluhu o zaman ibadete layık olan da nedir? Allah Celle Celaluhu'nun kendisidir. Şimdi Allah Celle Celaluhu'nun her peygamberi bir şeriat üzere göndermesi bazen olur ki bazı şeriatlar önceden olan peygamberlerden bize kadar sirayet etmiş olan ibadet türü olabilir. Mesela bunlardan birisi hac ibadetinin olması. İbrahim Aleyhisselam'dan bize kadar gelen bir ibadet türüdür. Ama bazı ibadetler vardır ki, önceki toplumda var idi, daha sonra bize geldi, onlar yasaklandı. Veyahut da önceden yasak idi, bizde serbest oldu. Bazı ameller, mesela diyelim ki, ganimetlerin önceki toplumlara, Haram olması, bu ümmete de helal olması nedir? Şeriatlardaki farklılıklardan biridir. Önce, mesela Yahudilere hayvanların iç yağının yenilmesinin, eti yenen hayvanların iç yağının yenmesinin haram olması, daha sonra da bu ümmete helal olması şeriattaki farklılıklardır. Ama mesela diyelim ki namaz tüm peygamberlerde var olan bir ibadettir. Ancak şekilleri farklı, ibadet etme şekli farklı, vakitleri farklıydı. Ama namaz tüm peygamberlerde olan bir ibadet türüydü. <Gülüyor> İnsanların sahip olmuş olduğu bilgilerin iki kaynağı vardır. Birincisi akıl, ikincisi nakildir. Akılla bilinen ilim dediğimiz şey nedir? mahsusat dediğimiz müşahede edilen olaylardır. Yani insanın dünyevi meselelerle ilgili olan bilgileri insanların aklıyla keşfetmesi nedir? Ee, i̇nsanların kullanmış olduğu kaynaklardan birisi de akıldır. Ama bir de var ki nakil kaynağı. Nakil kaynağı dediğimizde nedir? Kur'an ve sünnettir. Ve bu Kur'an ve sünnet bizim için gaybi olan meselede kaynaktır. Akıl bu noktada kaynak değildir. Akıl sadece yardımcıdır. Akıl tabidir. Akıl neye tabidir? Akıl şeriatı fehmetmeye tabidir. Akıl şeriatı fehmetmeye tabidir. Yoksa demin söylediğimiz gibi akılcılık yaparak naklin üstüne çıkmak insanın İslam dininden irtidad etme sebebidir. Bakın <gülüyor> sahabi i kiram arasında akide farklılıkları diye bir şey yoktu ya işte şunlar böyle inanıyor bu zamanda dediğimiz gibi Ya şu Müslüman grup böyle inanıyor şunlar da böyle inanıyor De denilen bir olay yoktu sahabe şirkten çıktıktan sonra o fasıl bitti artık o kişi Müslüman olmuştur ancak irtidat eden bazı insanlar oldu bittiydi yani. ama sahabe kim müşrikti bunu biliyordu kim iman etti bunu da biliyordu. Yani insanlar arasında böyle akide noktasında karma karışıklık diye bir şey yoktu. Bundan dolayı selef'te akılcılık olmadığından dolayı mesela hiçbir zaman demiyoruz ki işte İmam Ebu Hanife'nin akidesi neydi? Ee, İmam Şafii'nin akidesi neydi? İmam Ebu e, İmam Ahmed bin Hanbel'in akidesi neydi? İmam Malik'in akidesi neydi? Diyor muyuz öyle bir şey demiyoruz. Niye? Çünkü onların hepsinin akidesi biriydi. Onlar çünkü Asıl menba, asıl kaynağı, çok yakın insan olduklarından dolayı, onlar hiçbir zaman aklı naklin önüne geçirmediklerinden, onlar aklı nakle tabi kıldıklarından dolayı, ve onlar aklı bir feri olarak kabul ettiler, nakli de bir asıl olarak kabul ettiklerinden dolayı böyle olmuştur. Ve mi ne dedik? İbadetler ve, Akait meseleleri, akide meseleleri nedir? Tevkifidir. Tevkifidir. Yani bir orijinalliği üzere alınır ve o şekilde de kalır. Kur'an ve sünnette itikat meseleleri nasıl geçtiyse o şekilde alınır ve kabul edilir. Yani bugün mesela toplumumuzda çeşit çeşit din adı altında bakıyorsun... Ee, çok aşırı tekfirciler olur. İşte şunu tekfir etmeyen de kafirdir, bunu tekfir etmeyen de kafirdir. Adam sıralıyor da sıralıyor sıralıyor. Mahkeme ediyor mesela nasıl giderse gitsin adam kafirdir. E şimdi sen bu dini nereden getirdin? Sen muhakeme meselesinin ne olduğunu bilmediğinden, tevkifi olarak onu o şekilde orijinal haliyle almadığından dolayı dini bir gayret adı altında, dini bir hamaset adı altında ne yaptın? Dedin ki mahkemeye kim giderse gitsin, nasıl giderse gitsin kafirdir, onu tekfir etmeyen de kafirdir. E şimdi Allah Celle Celaluhu bize ne buyuruyor? قُلَهَةُ بُرْعَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Doğru söyleyenlerden iseniz delil getirin bakalım. Delil ne de nedir? Nakildir. Delil Kur'an ve sünnettir. Dolayısıyla insanların kendi kafasından hamaset duygusu adı altında dine daha çok sarılacağım diye ne kadar tekfir edersen o kadar daha çok samimi müslümansın değildir. Evet dinde tekfir etme vardır. E, dinin hatta asıllarından olan meseledir. Ama e, bunu da ölçüsüzce yapmak bu dinde yoktur. Allah Celle Celaluhu'nun ayetini inkara götüren bir takım e, küfürler varsa o zaman ne denir? Bunlar küfürdür. Bu insanın tekfirini gerektiren bir şeydir. Tabi bazı olur Allah'ın ayeti inkar olmaz da bazen olur bazı amel olur. Adam inkar etmedi halde kafir olur. Bunlar ileride gelecek olan meselelerdir, fasıllardır. Ancak bunların hepsinde bizim alacağımız nedir? Kaynak Allah Celle Celaluhu'nun ve Resulü'nün sözüdür. Nakildir ve bu nakil imamlarımızın sözü değil, alimlerin sözü de değildir. Yani ne bileyim bu konuda e, e, İmam Mahomet bin Hamal ne demiş, e, Şehul İslam e, Ahmed bin Hamal şey, e, ne demiş, Ve bin Kaymül Cevziye ne demiş, Muhammed bin Abdullah ne demiş. Bunların sözüne bakmayacağız. Evet, bunların sözüne bakılır ama birinci derecede kaynak olarak alınmaz. Çünkü Rabbimize buyuruyor: Eğer siz Allah ve Ahiret gününe iman ediyorsanız tartışmış olduğunuz hangi mesele olursa olsun onu Kur'an ve sünnete götürün. Allah Celle Celaluhu'ya iman Vaktimiz de doluyor toparlayacağım inşallah. Allah Celle Celaluhu'ya iman Dört mesele üzerine e, incelenmesi gerekir. Birincisi Allah Celle Celaluhu'nun zatının isbatı. İkincisi Allah Celle Celaluhu'ya rububiyet noktasında iman etmek, o noktada tevhid etmek. Üçüncüsü Allah Celle Celaluhu'ya e, uluhiyet meselesinde onu tevhid etmek. Dördüncüsü de Allah Celle Celaluhu'nun isim ve sıfatları hususunda Allah Celle Celaluhu'yu tevhid etmek. İmanın ilk etapta Allah Celle Celaluhu'nun zatıyla olan ilgili meselelerdir. <gülüyor> nakil dediğimiz mesele öyle bir meseledir ki nakil meselesi önünden ve arkasından batıl gelmeyen bir kaynaktır. Önünden ve arkasından batıl gelmeyen bir kaynaktır. Bir başta bu Kur'an-ı Kerim'dir ve sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözdür ve o da nedir? Bir vahiydir. O da nedir? Bir vahiydir. Bakın hicretin 300. yıllarında yani 3. asırda bir takım felsefeler ortaya çıktı. Yunan felsefesi ortaya çıktı. Bunlar Yunanca'dan Arapça'ya tercüme edilince Aristo felsefesidir. Bunlar ortaya çıkınca insanlar artık akılcılığa daha çok önemsediler ve Allah Celle Celaluhu'nun İsim ve sıfatları hususunda baktık ki İmam Maturidi tevil etmeye başladı. İmam Maturidi Allah Celle Celaluhu'nun eli hususunda, yüzü hususunda, ayak ve göz meselesinde baktık ki bu gibi müteşabih ayetlerde, Rahman Arşe istifa etmiş meselelerde tevil ettiler. Ve ondan sonra bunlar da kendilerini haklı çıkartmak için ne yaptılar? Dediler ki bizim bunu yapmamızın sebebi işte Yunan felsefesi artık Yunancadan Arapçaya tercüme edildi. Müslümanların arasına da bunlar geldi, yaygınlaştı. Bundan dolayı insanlar da akılcılık öncü olduğundan dolayı Allah'ın eli var dediğin zaman insanların anlaması aklına düşen ilk şey ne olacaktır? O zaman bu el meselesi acaba bizim el midir diye düşünürler. E bundan dolayı da ne yapalım? Allah'ın eli demeyelim de tevil edelim dediler. Allah'ın kudretidir diyelim dediler. Aslında bu nedir? Tevil değildir. tahriftir, Değiştirmektir. Bozmaktır. Ayeti ve hadis şerifi bozmaktır. Allah Celle Celaluhu haşa kendisi kudret demeye kadir değil de el demeyi diyor da e, sen de bunu yok işte Allah Celle Celaluhu böyle diyor ama siz buradan şu anlamı anlayın demektir bu. Daha sonradan böyle tefsir etmeye, tevil etmeye çalıştılar ve bu şekilde de yanlış bir yola sapmış oldular. Ve bundan dolayı da insanlara bu zamana kadar bu topluma neyi öğrettiler? Osmanlı'dan gelme bir akide türü öğrettiler. İşte mezhepte ameli noktada neyim? İşte hanefiyim. İtikad noktasında da mahturidiyim diye bir meseleyi öğrettiler. Ve bu şekilde de insanlara tabi olunulması gereken bu iki yoldan başka bir yol yoktur dediler. Ve hocalar da geldiler. insanlara bu yolu öğrettiler. Sizin tabi olmanız gereken yol budur. Bundan başka bir yola tabi olursanız sizler mezhepsiz olursunuz dediler. Bizler de onlara diyoruz ki bunlar sünnetsiz olan insanlardır. Çünkü sünneti terk eden insanlardır. Selefi Salihin yolunu terk eden insanlardır. Bu ümmetin sonunun düzelmesi ancak evvelkilerin düzelmesiyle olacak falanca filanca insanlara tabi olarak olacak olan bir olay değildir. Ve sahabe-i kiram bu meseleyi nasıl anladıysa biz de o şekilde almamız ve o şekilde de ona tabi olmamız gerekir. Çünkü onlar Allah Celle Celaluhu'nun kelamını bizden daha şiddetli alırlardı. Bizim gibi aklımıza sorma akıllarına sormazlardı. Ya işte bir gideyim, eve gideyim, bunu bir düşüneyim, bir evde hanımla istişare edeyim, yarın olsun, öbür gün olsun. Yok öyle bir şey yok. Allah Celle Celaluhu dediyse ona olduğu gibi inandılar. Mesela bir hadis-i seyirte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, اِنَّ اللّٰهُ تَعَلٰى يَنْزِلُ fi kulli لَيْلَةٍ ila سَمَائِ dunya. Allah Celle Celaluhu her gece dünya semasına iner. ne yap ثُلُثُ الْلَيْلِ akhir Gecenin son üçte biri olduğu zaman iner. E nasıl iner? Şimdi adam akıl yürütüyor. Diyor ki Allah Celle Celaluhu dünya semasına inerse, şimdi burada gece ama Amerika'da şu anda gündüz. Şimdi Allah Celle Celaluhu indi başka yerlerde de daha sonra inecek. Yani Allah Celle Celaluhu devamlı e, dünyaya inip duruyor mu diye böyle haşa çok farklı bir mana vermeye çalışıyorlar. Diyorlar ki dolayısıyla bu inme değil Allah Celle Celaluhu ilmiyle kudretiyle her şeyi hatta etmiştir. Anlamındadır istiva, e, istila etmiştir her şeyi. Kuşatmıştır anlamı verirler. Her şeyi kuşatmıştır anlamı verirler. Bu da nedir? tevil yaparak Allah Celle Celaluhu'yu haşa kayırma anlamında tahrif yaparlar. Biz ne diyoruz? Allah Celle Celaluhu'nun zatına layık olduğu bir şekilde ne vardır? ilme vardır. Biz bu nüzul meselesine olduğu gibi inanırız. Biz bunu detayına inip de aklımızla bir sonuca varma yoluna da girmeyiz. Sahabe-i Kiram hem akide noktasında, hem de, amel noktasında bidatlarla mücadele etmişlerdir. Hem akide noktasında, hem de, amel noktasında bidatlarla mücadele etmişlerdir. Bu zamandaki toplumdaki insanlar, ne diyor? <gülüyor> Bidatın iyisi de var, kötüsü de var. Niye bunu e, söylüyorlar? Söylerken de, Ömer binül Khattab radıyallahu an sözüne bağlanarak diyor ya ni'metil bid'atu hazi işte bu ne güzel bir bidattır sözünü söylediğinden dolayı teravih namazında. Şimdi teravih namazı meselesine bakacak olursak Ömer binül Khattab radıyallahu an yok olan bir şeyi başlatmamıştır ki Ali salatu ve zamanında var olan bir kerremesi tıkılmış. kılmış Bakmış sahabe arkasına dolmuş. İkinci gün kılmış daha çok sahabe gelmiş. Üçüncü gün cemaatle kılmış. Bakmış daha çok sahabe gelmiş. Aleyhisselatü vesselam daha sonra onun mescide kılmayı terk etmiştir. Niye? Onlara farz olmasından korktuğundan dolayı diyor bunu terk etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra farz olma korkusu diye bir şey var mı? Farz olma korkusu diye bir şey yoktur. Ne vardır? Ne vardır? Artık sünnete tabi olmak vardır. Ve Ömer binül Hattab yeni bir ibadet başlatmış olsa bile onun başlatmış olduğu o ibadet nedir? Sünnettir. Halef-i Raşidin'in başlatmış olduğu yenilikler bizim için sünnettir. Aleyküm bi sünneti ve sünnetil halefai'r <gülüyor> raşidin'l mehdine min ba'di size benim sünnetime tabi olmak ve benden sonra gelecek olan hulefai raşidinin sünnetine tabi olmak farzdır buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla onların yeni başlatmış olduğu şey nedir? Ee, bidat değildir, sünnettir. Orada Umar-ı Mülkattab radıyallahu anh niye o bidat kelimesini kullanmıştır? Lugat anlamında kullanmıştır. Yani epey zaman ara vermiş olduğumuz bu şeyi yeniden başlattığım için bu başlangıç ne kadar güzel bir başlangıç olmuştur demiştir. Ama bunu insanlara bu zaman anlatamıyorsun. Özellikle Selefi Salih'in akidesini kabullenmek istemeyen insanlara diyor ki ya işte falanca alim bu meselede kısımlandırma yapmış. Demiş ki işte mesela İmam Nebevi bidatın hasenesi vardır, seyyesi vardır demiştir. E biz ona mı bakacağız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne mi bakacağız? Kullu bida dalale. Her bidat sapıklıktır. Dolayısıyla sahabe-i kiram herhangi bir bidat gördükleri zaman hemen ona ciddi bir şekilde karşı koyduklarından dolayı bize düşen Selefi Salihin'in yoluna tabi olmaktır. Çünkü o sahabe yeni bir şey icat etmemişlerdir. Evet. Buradan itibaren biraz da anlatacağımız meseleler vardı ancak burada yavaş yavaş toparlayalım inşallah. Ee, tabii ki... Zamanın geçmesiyle toplumların arasında yeni yeni akide türleri, inanç türleri ortaya çıkmıştır. Yeni yeni yollar, metotlar ortaya çıkmıştır. Mesela bu <gülüyor> Rafizilerin olması, Şiaların olması ve bu zamanda da kendilerini Müslüman sayan öyle insanlar var ki bunları tekfir etmemesi ve bunu tekfir etmezken işte ee, e, İbni İbni İbni i̇zzet Aked-i Söylemiş olduğu La ne kefir min el kıbleti Bizen bil ma'lem misahillü Sözünün olması El kıbleden bir insanın işlemiş olduğu bir günattan dolayı Onu helal saymadıktan sonra Biz onu tekfir etmeyiz Sözünden dolayı Bunu alıp şiaya bağlamalır. Ya Bugünkü şianın Günahı helal sayma günah işlemesiyle kalmıyor ki bunlar. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in eksik olduğuna inanıyorlar. Bunlar sahabenin zındık olduğunu söylüyorlar haşa. Bunlar Ayşe annemize küfür sözler söylüyorlar. Onlara haşa fahişe diyorlar. Bunların küfrü yoksa o zaman kimin küfrü var? Ve bugünkü sufilerin, bugünkü tarikatçıların ve İmam Şafii'nin söylediği gibi kim diyor tarikatlara 40 gün girerse aklı bir gider bir daha da aklı gelmez diyor. Yani bunlara bir şey anlatamazsınız yani. Bunlara ne anlatırsan anlat onları rabıtadan vazgeçtiremezsin. Onlar diyorlar ki inançları nasıldır onların? Şeyhin huzurunda gasilhanede yatmış olan bir mevta gibi olacaksın. Şeyhin ne derse ona karışamazsın. Asla fikir de yürütemezsin diyorlar. Yani bunlar aynen e, papazların hahamların rab edinilmesinin ta kendisidir. Ondan başka bir şey değildir. E, bugünkü işte o tarikatlarda işlenen küfürler, şeyhlere secde etmeler, veli zatlardan medetler beklemeler ki birçok küfürlerin din adı altında yapılması ve işte nice küfür sözlerinin gerçekleşmesi vahdeti vücut inancı gibi o tarikatlardaki sufilerdeki var olan Küfür inançlar Allah'ın her şeyde var olduğunu Ve gerçekte Allah'ın dışında Hiçbir şeyin olmadığının iddiası dolayısıyla müşriklerin de Gerçekte Allah'a ibadet ettiğinin söylenmesi gibi Çok saçma inançlar vardır Bu, bu gibi insanlar nedir apaçık kafirlerdir Bunları tekfir etmeyen de Onlar gibi apaçık kafirlerdir Bunlar tabii ki yer yer dersimizde Geldikçe bunları e, İnşallah işleyeceğiz Rabbim Celle Celaluhu bizlere kendisinin istediği gibi ve sahabenin de e, Rabbimizin buyurduğu <gülüyor> eğer insanlar o sahabenin inandığı gibi sizin inandığınız gibi inanırlarsa hidayet bulur diyor Rabbimiz. Rabbimiz bize o sahabenin inandığı gibi inanabilmeyi nasip etsin, Onların hidayeti üzere bizleri eylesin. Rabbim Celle Celaluhu kendisine kul Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e de ümmet olabilmeyi, selefi salihinin yolundan gidebilmeyi, sahabenin fehmettiği gibi Kur'an'ı ve sünneti fehmetmeyi bizlere nasip eylesin. Ve ahiru davana inel hamdulillahi rabbil